mm -hmm. Bismillahir Rahmanir Alhamdulillahi Lazi Vama kunna linahtadi ala wla an hadana Law Vama ta sami figu artisami illa billah Lakadja et rusul Rabina bilhaq Saliwala rusulina Muhammad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 Sen... yine gel Kifir Buperest Medüi olsan da bırak da gel. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel Yeterki gelmek için gel. <Gülüyor> Gelmek, gelebilmek, nisyanlarda olsa da, isyanların zirvesinde olsa da, küfrün en başında olsa da gelebilmek, terk edip gelebilmek, en önemlisi gelmek için gelebilmek. <Gülüyor> Sonra haykırabilmek bu daveti yapan en yüce dosta, en büyük sevgiliye, yeri, göğü ve bu ikisi arasında olan her şeyi yaratan, her şeyin sahibi ve her şeyin bilicisi olana yönelerek. Sığındım zatı Hakk'a gel gidelim. Hemen seyriyle Allah gel gidelim. Yüce dergahına yüzler sürelim. Garibiz, kimsemiz yoktur diyelim. Aziz gel Allah gidelim davetleriyle o dosta yönelmek, o dosta yönelebilmek. Ne kadar nizyanlar içerisinde bulunsa da seni seviyorum Allah'ım deyip. <gülüyor> sana aşığım Allah'ım deyip kalbimdeki aşkın, kalbimdeki sana olan sevginin yakamayacağı bir günah var mı Allah'ım deyip, geçmişte olan her şeyi terk edebilmek. La tekinnatu min rahmetillah. Hani paylaşmıştım sizlerle ya, Kabe'nin örtüsündeki bu tatlı ayeti kerimeyi, Kabe'ye gelip, yanlışlarla gelip, o Kabe'nin kara ortamına bakıp da, Kabe'nin nurlandığı gibi nurlanmak için insanları kendine çağıran bu davet karşısında gelebilmek ne kadar mümkündü. Yapılan bunca yanlıştan sonra, yapılan onca yanlışlardan sonra dönebilmek, yönelebilmek, hayır hayır. Bu düşüncelere kapılmak bile yanlıştı inancımızda. Çünkü İslam ümidin ta kendisiydi. İslam ümidin tam kapısıydı. Ümit arayanlar, sevgi arayanlar, huzur arayanlar, aşk arayanlar koşsun diye. Binin derinliklerindeki boşluk, dünyada ruhlarına tatlı bir muhabbet ile doldursun, ahirette de sonsuz mükafatlara kavuştursun için, kapı arayanlara kapıdır İslam diye bu ayet sunuyordu. Allah'tan ümit kesmeyin, hayatınızın hiçbir alanında, hiçbir anında, diyordu. Bu ayetin tezahürü. Bazen bazıları, Sizliğe sevk eder mi oldu acep bizi? Biz silkelenmeye kalkışımızı, bir diriliş için iman ile, tövbe ile yeniden dirilişimize perde olanlar mı oluyor bazen de bu kadar günah yapmış adam senin yerin cehennemdir deyip de insanlara etiket koyan tenkitçiler mi oluyor bazen de bazılarının dirilişine engel oluyor. Yoksa Ebu Derda radıyallahu anh'ın Aşk elçisi sevgiliden aldığı mesajı işitmeyenler mi var bazen? Günah işleyen birisini dövdüklerinde bazıları, Ne yapıyorsunuz diye müdahale ettiğinde, Bu çok günah işlemiş, bu kesin cehennemlik bir adamdır deyip, Ona bir etiket koymaya çalıştıklarında, Ey iman ile dirilen insanlar! Bu bu davranış size nasıl ikıştırabiliyorsunuz? Siz kulum hitabının sıcaklığıyla kendisine ömrünün her zeresinde isyan edenlere bile kulum hitaplığının sıcaklığıyla kapısını açan Allah'ın kullarısınız siz. Kendisine her türlü zulmü, kendisine her türlü hakareti yapan insanların son anlarına kadar gelin diyen bir peygamberin ümmetisiniz siz. Siz nasıl bunu yaparsınız? Dinleyin lütfen, dinleyin diyordu Ebu Derda radıyallahu anh. O kardeşiniz bir çukurun içine düşmüş. Çukura düşen kişiye el uzatıp kaldırmaz mısınız? Kaldırırız diyorlardı da. Öyleyse bu kardeşinizin de elinden tutun şefkat ile. Sonra kaldırın, çıkarın o çukurdan gücünüz yettiğince. Basın bağrınıza, öpün koklayın kardeşinizi onun buna ihtiyacı var. Zaten nefis ve şeytan onunla mücadele ediyorken Allah adına siz destek olmazsanız siz destek olmazsanız bir kişinin dahi kalbinin aşktan uzak kalmasına, sonsuz saadetten mahrum kalmasına sebep olursanız, bu sorumluluğun altından kalkabilir misiniz? Bir insanı öldürmek, bütün insanları öldürmekse, bir insanı diriltmek, bütün insanları diriltmekse, bir insanın hidayetine sebep olmak... Dünyada doğup güneşin doğup battığı bütün her şeyin kişinin sahip olmasından daha hayırlı buyuran sevgilinin bu sözüne rağmen Siz o kişiyi uzaklaştırıyorsanız, kalbine perdeler geçmesine sebep oluyorsanız Ya bunun zorunluğu diyordu Ebu Derda Var mı bazen, var mı bazen gafletin zirveleştiği milenyumlu yıllarda Aşka koşmak isteyenlere, senin işin bitmiş deyip, sen artık mahvoldun deyip engel olanlar var mı? Kim bilebilir ki, kim bilebilir ki, bugün zamanın en büyük zalimi dediğimiz insan bile kim bilebilir? Aşk deryasına dalı verir belki, kim bilebilir? Öyle birisini paylaşmak için bugün bu konulardan bahsettim ki sizlerle sevgili dinleyiciler. İçkide içkici, zinada zinacı, zulümde zulümkar, zalim birisi. Ama neden sonra? Yıllarca yaptığı bu kadar hatadan sonra artık ben bitmişim demeyip dirilmek adına kendine bir verdiğinden, Allah Resulü Benden sonra peygamber gelmeyecek ancak eğer benden sonra peygamber gelecek olsaydı o olurdu diyeceği bir hale gelecekti eşkiyaların zirveyesindeyken evliyalığın zirvesine ulaşmak. Ki dostlar. Allah Resulü diyordu. Benden sonra peygamber gelmeyecek ancak gelirse ve gelecek olsa idi daha doğrusu benden sonra peygamber gelmeyecek. Ben khatemen nebiyim, peygamberlerin sonuncusuyum. Eğer ama benden sonra gelecek olsa idi o gelirdi. Dediği kişi olu vermişti. O zalim, o gafil olan küfrün zirvesindeki şahsiyet. Ama ne şahsiyet? Allah Celle Celaluhu'nun ilahi davetini şefkat ile seslendiren, şefkat ile dillendiren Allah Resulünün gel davetiyle gelivermişti bu sözlere, bu iltifatlara mazhar olu vermişti ve hatta Hazreti Bekir'den sonra insanların en üstünü olu vermişti. Allah Resulünün ikinci halifesi olu vermişti. Bu ne yükselişti ya Rab? Bu ne yükselişti? karanlığın zirvesinden aydınlığın zirvesine gaflet bataklıklarında bocalarken bir anda kaf zirvesinde olmak el müteleri ulaşabilmek aşk deyince akla ilk gelenlerden olabilmek yıllar sonra halbuki yıllar önce imani fetret devriyanı yaşamadan önce iman ile gelen yeni bir diriliş Söz konusu olmadan önce sırf desinler diye sırf ne kadar cesur adam ne kadar delikanlı adam desinler diye kendi öz kızını hiç acımadan belki yüreği titriyorsucesine belki kendi elleriyle diri diri toprağa gömen biri olu vermişken o kişi bir anda iman ile 360 derece dönü veriyordu hiç kimseyi tanımazken, zulüm üzerine zulüm işlerken, iman ile dirilip, bir karıncanın bile sözdeyim uygun, sabelini incitmeyecek hale veriyordu. hatta inkarcılara karşı bile. Aşerî mübeşşer eden, yani aşk elçisi sevgilimiz Resulullah'ın, dünyada iken cennetle müjdelemiş olduğu Allah'ın, Resulullah Efendimizle müjdeletmiş olduğu 10 kişiden biri olu vermişti. Küfrün zirvesi Ebu Cehil'in kız Ebu Cehil ile teyze çocuklarıydı bunlar. Öyle bir haldeydi ki Kureyş'in elçisiydi. Kureyş ne zaman bir iş yapacak olsa Ne zaman bir yerle bir kişileri görüştürmek istese onu seçerdi. Gerçekten Hicaz bölgesinin en meşhur panayırı olan Ukaz'da defalarca hitabetiyle, defalarca güç kuvvetiyle, defalarca güreşteki birinciliğiyle insanların dikkatini çekiyordu, çekecekti, heybetliydi, cesurdu, kuvvetliydi. dedik ya, teyzesinin oğlu Ebu Cehil'di. Ebu Cehille hep oturur kalkardı. Yıllar sonra sevgililer, sevgilisi, aşk elçimiz, bir taneciğimiz, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün Hz. Ömer ile Ebu Cehil'in bir yerde oturduklarını ve gizli gizli bir şeyler konuştuklarını görüvermişti. O gece rahmet saçan ilahi davete ellerini uzatıyordu. Ya Rabbi, ilim rahmet ve aşk medeneti bu güzel din, bu İslam'ı dinini iki Ömer'den biriyle, Ömer İddin Hattab'le ya da Amr bin Hişam Ebu Cehil ile kuvvetlendir diye dua ediyordu. Dua, kalbi yatkın olana tesir edecekti. Kalbi yatkın olana. Hazreti Hamza'nın iman ile şereflenmesinden sonra Ebu Cehil müşrikleri topluyordu. Ey Kureyş diyordu. Muhammed putlarımıza dil uzatıyor. Atalarımızın cehennemde azap gördüklerini bizim de Eğer bir tövbe ile kendisine gelmez isek, Allah'a yönelmez isek oraya gideceğimizi söylüyor. Ey kâmim, onu öldürmekten başka çare yoktur. Onu öldürecek kimseye şu kadar ödüller vereceğim diyordu Ebu Cehil ve bir anda zamanının Hicaz bölgesinin yiğidi ortaya atılıyordu. Bu atılan hatta Boğlu Ömer dedi. Bu işi yapsa yapsa anca ben yaparım diyordu. Kibir ve gurur. İslam tarihini araştıranlar, imanın insana neler kazandırdığını bu aşk okan sayfalardan en güzel ayrıntısıyla göreceklerdir. Buradakiler gerçekten de olduğunu biliyorlardı. Hattaboğlu'ydu bu, yiğit pehlivandı, gözü kara yiğitti. Haydi dediler hatta Bolu, görelim seni. Alkışlıyorlardı. Sloganlar atıyorlardı. Haydi hatta haydi Koçum benim, haydi sen yaparsın. Haydi Ömer, hatta Bolu, kılıcını kuşanacaktı, yola düşecekti. Ama Allah onların planlarının üzerine ayrı bir plan yaratandı. Her hilenin üzerinde bir hile, her planın üzerinde bir plan vardır dostlar. Her şeyin sahibi olan Allah, sevdiklerini, karşı yapılan planları planıyla üst edendi. Allah bir lütuf sunacaktı. Öldürmeye gidenin dirilişini sunacaktı insanlığa. Tüm insanlık tarihine bir mesaj olsun diye. Yollara döşecekti Ömer, hatta bol düşecekti. Ben sana gösteririm diyordu. Sen yok edeceğim diyordu. Gözü kara olu vermişti. Giderken yolda Nüayim bin Abdullah'ı görüverdi. verdi. biliyordu ki Ömer kılıcını kuşanmışsa mutlaka birinin canı yanacaktı. Ömer kimin canını yakmaya gidiyordu acaba? Nüayim yeni Müslümandı. İmanın verdiği rahmetin kullara olan şefkatiyle soru verdi. Bu şiddet ve hiddetle nereye gidiyorsun ya Ömer? Millet arasına ekilik sokan, kardeşi kardeşe düşman eden Muhammed'i öldürmeye gidiyorum diyordu da, Nuaym ey Ömer diyordu, çok zor bir işe soyunmuşsun sen. Bir kere... O hiç kimsenin arasına iftilaf koymuyor. Tam tersi insanların arasında bir kardeşlik koyuyor. Ve kaldı ki sen bu sözlerimi kabul etmesen bile o insanları sadece aşka davet ediyor Ömer. Aşk başka bir şey değil ki. Ömer serset Du Nuayma Nuhaym diyecekti bu sefer Ömer'e bu sözler tesir etmiyor. En azından başka bir sözler sarf edeyim diyecekti ve söyleyecekti. ''Eshabı, arkadaşları çevresinde pervanedir ey Ömer. Ona bir şey olmasın diye tir tir titriyorlar ey Ömer. Yanlarına yaklaşamazsın, yaklaşsan bile dokunamazsın, dokunsan bile oradan canlı çıkamazsın diyordu. Onu öldürsen bile Abdülmuttalip oğullarının elinden kurtulamazsın diyordu. Hazreti Ömer nefsi kabarmıştı kocaman bir yiğitti Eliyle dünyayı sıksa dünyasının suyu çıkardı ona göre Her şeyin zirvesinde görüyordu kendini Beşeri arzulara o kadar vermişti ki Yoksa sen de mi onlardansın diyordu Bari önce senin işini bitireyim diye ona sarılınca Ey Ömer diyordu Ey Ömer beni bırak bırak beni Beni bırak Eğer Müslümanlara karşı bir öfken varsa önce canından çok sevdiğin kız kardeşinin Fatıma ile onun eşi Sait bin Zeyd'e git diyordu. Onlar da Müslüman diyordu. Hattab oğlu şok olu vermişti. Hattab oğlu buz kesili vermişti. Canından çok sevdiği Can düşmanının inancını mı paylaşıyordu Kapısına öldürmek için Yollara düştüğü kişinin Dinine mi girmişlerdi Hayır bu doğru olamazdı Doğru olmamalıydı İnanmıyorum sana diyordu İnanmıyorsan diyordu iki adımlık gel Git bak ve gör diyordu Nuaim Nua'im'in amacı orada bir tefrik değildi Orada bir aşikarlığı Gizliliği ortaya çıkarmak ya da Mümin kardeşi Fatıma ile saydı, ifşa etmek değildi. Hani Hz Ömer onu çok seviyor ya, belki ona kıyamaz ama, Resulullah'a karşı en azından gidip uyarırım diye düşünüyordu. Hz Ömer, Hattab oğlu, eğer, eğer inanmazsan git, git sor anlarsın diye cevap alınca, hemen, hemen oraya doğru koymaya başladı. <Gülüyor> Hemen yola koyulu verdi hatta boğlu. Kardeşini merak edip koşa koşa bu sefer yön değiştirdi hatta boğlu. Kendisi hakkında oluşan ilahi senaryodan habersiz ölümlerden ölümlere koşuyordu. Önce kız kardeşine gidecekti varsa böyle bir şey onların altından gelecek. Ondan sonra Muhammed'in yanına gidip ondan alacaktı alacağını. Kapılarına geldi tam vuracaktı ki. İçeride Taha suresi yenilmişti o anda da Said ile Fatıma radiyallahu anhuma Habbab bin Eret hazretlerine bunu yazdırıyorlardı Habbab bin Eret yazarken onlara da okuyordu Hz Ömer kapıdan bu sesleri işitmişti Kapıyı çalmaya başlıyordu Açın kapıyı diyordu Açın kapıyı kapının ucra köşesindeki cam kenarından birinde kızıcıyla görünce Ömer'i habbabı hemen gizlediği vermişlerdi. Kapıyı açtılar ve Ömer içeri dalı veriyordu. Ne okuyorsunuz diyordu. Ne okuyorsunuz? Bir şey yok ya Ömer diyorlardı. Ömer'in kızgınlığı artıyordu. Öfkesi artıyordu. Öfke ve küfür birleşince ...zulüm meydana geliyordu... ...öfke ve küfür birleşince... ...kan meydana geliyordu. <Gülüyor> Hazreti Ömer... ''Demek ki siz de, siz de onun sihrine aldandınız öyle mi?'' diyordu. Hazreti Said'in yakasından tuttuğu gibi yere fırlatıyordu. Kardeşi kocasının bu hareketleri yaparken hiç mümin hadın Fatıma durur muydu? Hemen atılıyordu. ''Bırak eşimi'' diyordu. ''Biz sana ne yaptık? Ey Ömer'' diyordu. ''Müslüman olanların sana ne fayda zararı oldu? Ey Ömer'' diyordu. Hazreti Ömer öfkeden kimse görmüyordu, o anda kuvvetli bir tokatı sahide uğraşacak mı diye uğraşırken, canından çok sevdiği kız kardeşi Fatıma'ya vuruyordu. Fatıma, bir anda koca adam, kuvvetli adam, pehlivan adam Ömer'in tokatıyla kanlar içinde yere düşüyordu. Hazreti Ömer ömrü boyunca bir kere bile sözüyle bile incitemediği kız kardeşinin kanlar içindeki halini görünce donu verdi. Kalı verdi eli ayakta yine. Eli havada kalı verdi ikinci bir tokat inmiyordu Ömer'den. Ömer şok olmuştu. Kendi öz kızını toprağa gömerkenki hali o anda cereyan ediyordu. O anda donacaktı Ömer. Ve Fatıma aykırıyordu o anda. Canı yanmıştı Fatıma'nın, yüzü kan revan içindeydi. Ama imanı kuvvetli, ama aşkı zirvede, ama yolu belliydi, ama yolu yordamı belliydi. Aşkı ortağdaydı, haykıracaktı Ömer'e. Ey Ömer! Niçin Allah'tan utanmıyorsun? Ayetler ve mucizelerle gönderdiği peygamberine niye inanmıyorsun? ''Araştır sana kainatı. Görmüyor musun şu kainatı nasıl yaratıldı? Görmüyor musun sen nasıl yaratıldın? Şu içinde bulunduğumuz ev bile ustasız olmaz iken, giydiğin elbiseler tersizsiz olmaz iken, elindeki kılıçlar demircisiz olmaz iken, sen ve şu kainat ustasız, yaratıcısız mı oldu ey Ömer?'' diyordu.'' Ömer ses çıkaramıyordu. Dona kalmıştı. Haykırıyordu Fatıma. Ey Ömer, niyeti biz öldürmek kimse ya da bize zulmedip korkutarak imandan çıkarmaksa biz Müslümanız. Ben ve kocam sahîd Müslümanız. Bizi öldürsen, bizi öldürüp Acı acı eziyetlere sen bile bizden şu aşk kelimesinden başka hiçbir kelimeyi duyamayacaksın Ömer diyordu. Haykırıyordu kelime-i Bey'i. O anda Ömer'e ve tüm küfre karşı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. <gülüyor> Hazreti Ömer karşısındaki bu dik duruş karşısında bir yıkım yaşıyordu iç aleminde. Bir yıkım yaşıyordu koca Ömer. Yıllarca ruhunda, yıllardır iç aleminde yaşadığı sorunların, soruların cevaplarını sanki kız kardeşinin dudaklarından dökülen o sözcükler ile buluvermişti Ömer. O da biliyordu ki elbise terzisiz, Bina ustasız, kılıç demircisiz olmaz. Biliyordum laka bir sahibi var. Ömer, Ömer Kars, kız kardeşi ve kocası Said'in bu aşkı karşısında eriyordu. Gerçekten de aşkın karşısında kim durabilirdi ki? Aşkın karşısında hiç kimse duramazdı. O yüzden 23 sene gibi kısa bir zamanda. Aşkın aşk elçesi Allah'a Resulü Bütün insanlığı Bütün insanlığı Aşkı ulaştırmıştı 23 sene gibi kısa bir zamanda Dünyanın dört bir yanına İslam nasıl ulaştı zannediyorsunuz o kadar kıt imkanlarda? Dünya tarihini biraz araştırmaz mıyız acaba? Dünya tarihini, insanlık tarihini birazcık araştırmaz mıyız lütfen? Araştırsak iman ile dirilen bütün erlerin aşk karşısında dayanamayıp gönül bağlarının çözüldüğünü göreceğiz. Kalpleri karanlıkta olanların aşkı görünce bir anda zirveleştiği imanın zirvesine ulaştığını göreceğiz. Bir kainat kitabını ve dünya tarihini kurcalasak, o yüzden Kur'an, Kur'an apacık meydan okuyor ya, diyor ya, araştırın diyor ya, Bu aşk kitabının bir benzerini bir harfini bile kim getirebilir? Aşkıdan kimse kaçamaz ki ve aşkı ancak yaşamakla anlaşılır ki kimse getiremez. Çünkü Kur'an'ın her harfi aşk kokuyordu ama ancak kalpleri, kalpleri, kalpleri kendileri tarafından bağımlı olan, bağlı olan insanlar bazen bir haber oluyorlardı. Ömer bunlardandı. Bir anda iç halimdeki bütün putlar yıkılıyordu Ömer'in Kalbinde bulunan 1500 küsür put yıkılıyordu Ömer'in kalbinde Işık gelince karanlığa yer mi olurdu? Hazreti Ömer elini indiriyordu Kız kardeşinin yanına oturdu Dudaklarındaki kanı silmeye çalışıyordu Kardeşim diyordu Kardeşim Biraz önce duyduğum şeyi bana getirir misiniz? Fatıma ve Said şok oluyordu Ömer'e ne oldu bir anda da? Ne oldu Ömer'e de bir anda diyorlardı Ey Ömer sen temizlenmedikçe veremeyiz diyorlardı Ömer temizlenecekti Ömer'e gusül aldıracaklardı, Ömer, sonra Kur'an'ı eline alacaktı. Taha Suresini okumaya başlıyordu Ömer. Her harfi okuduğunda, ruh alemindeki her put teker teker yıkılıyordu. Hem de ne yıkılıştı? Kalbindeki bütün zulümler, bütün isyanlar, bütün sorular teker teker yıkılıyordu. Okuyordu Taha Suresini. Ve sonra altıncı ayeti geliyordu Taha Suresinde, Manaları ve üstünlükleri karşısında yumuşayan kalbinin sonucunda soruyordu. Ayet ifade ediyordu çünkü, Göklerde ve yeryüzünde olan ve hatta bunların arasında ve yedi kat toprağın altındaki... ''Her şey hep O'nundur, Allah'ındır.'' Ayetini okuyunca tefekkür ve tezekkür için içerisinde derin derin düşünceye dalıyordu. ''Fatıma'' diyordu. ''Fatımam, bu bitmez tükenmez varlıklar. Hep taptığınız Allah'ın mıdır?'' ''Evet Ömer, sen bile O'nunsun da O'ndan bir habersin.'' Sen bile onunsun Ömer Seni bile hıratan oydu Ömer Annenle babama Sana karşı bize karşı olan şefkat ve merhamet Nereden geldi zannediyorsun Ey Ömer görmene yarayan gözler, işitmene yarayan kulaklar, konuşmana yarayan dil ve hatta ona karşı kullandığın, ona isyan için kullandığın şu bedenini bile yaratan odur. Ey Ömer diyordu Fatıma. Fatıma böyle diyordu. Ey Ömer diyordu. Ey Ömer. Ey Ömer diyordu. Sen aklı başında olan bir insandın. Nasıl küfürde kaldın ey Ömer diyordu. Ey Fatıma diyordu Ömer. Bizim Kâbe'de 1500 putumuz var. Ama bunlardan hiçbirinin bir karış toprağı yoktur diyordu. Sonra Taha suresinin 8. ayetine geliyordu. Habab radıyallahu anh Gizlendiği yerden takip ediyordu hadiseleri. Dün akşam Allah Resulü'nün tatlı uzaklarından dökülen dua, Kalbi, merhameti biraz daha yakın ki demek, Ömer için tecelli ediyordu galiba. Öyle düşünüyordu Habbab. Ayet şu idi. Haykırıyordu karanlığa. aydınlığa kavuşmak isteyenler için. Temiz ve kalp ve akla kavuşmak isteyenler için haykırıyordu Aşikar sunuyordu rahmeti. Allah Teala'dan başka ibadet edilecek, tapılacak, hak bir ilah, bir mabud yoktur. En güzel isimler onun durumu alindeki ayeti düşünüyorudu. Ne kadar da güzel bu sözler diyordu Ömer. Ne kadar da güzelmiş ey Fatıma. Habbab daha fazla dayanamıyordu bu sahne karşısında, bu gördüğü sahne karşısında dayanamıyordu, hemen atılıyordu meydana. Müjde ey Ömer diyordu, Allahu Ekber, müjde ey Ömer diyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dün şöyle şöyle dua etti diyordu da, Ömer daha şok oluyordu. Benim kapısına kendisini öldürmek için gittiğim şahsiyet benim dirilişim için kurtulmam için dua mı ediyordu diyordu dua mı ediyordu evet ey ömer senin kapısını öldürmek için gittiğin şahsiyet öyle büyük bir şey şahsiyet ki ...kapısını öldürmek için gelenlerin... ...dirilişi için dua ediyor... ...Ey Ömer! <Gülüyor> Hazreti Ömer ağlayacaktı... ...ağlayacaktı... ...ve koşacaktı... ...diyecekti beni hemen Resulullah'a götürün... ...ne olur diyecekti... ...kapısını öldürmek için gittiğim... ...ama beni diriltmem için dua eden o... İnsanın yanına götürün benim ne olur diyecekti. Positif Hatma, Saith ve oradaki aşk erihabbap bu sahne karşısında kalpleri ayrı bir muhabbet dalgasındayken tutacaklardı Ömer'i ve götüreceklerdi aşk gelcisinin aşk sofrasına. <gülüyor> Tam bu anda, tam bu demde Cebrail aleyhisselam gelecekti Allah Resulüne. Ya Resulallah. Ömer geliyor ya Resulallah. Böyle ve şöyle hadiseler oldu ya Resulallah. Allah kalbi kendisine daha yatkın, daha yöneliş olayan, arayışı arayan, Allah'ı arayan ruhunun derinliklerindeki Ömer'e hidayeti lütfetti. Ömer geliyor ya Resulallah. Sizi öldürmek için geliyordu tam birkaç dakika önce. Şimdi ise kapınızda dirilmek için geliyor. Karşılayın ya Resulallah. gidiyorlardı. Erkan Radiyallahu anın evine, onun nurlu cemalini görmeye, tatlı, tesirli sözlerini işitmeye gidiyordu. Kalplerini cilalamak için sonsuz lezzet, zevk ve neşe içinde halden hale dönerek ruhlarını ferahlatmak için aşk elçisine gidiyorlardı. Bugün dahi Ömer olanlar, Hazreti Ömer olmak için o aşk elçesine gitmeli değiller mi? Hicret etmek. Zamanımızda nerede Resulullah? Hicret için bekliyor bizi ya. Hadisler, onun sözlerini okumak. Kur'an'ın tefsiri olan o tatlı sözlerini okumak. Siyer ile onun yaşantısını okumak. Nefs Mekkesinden, gönül medinesine hicret etmek. ...haramların çekiciliğinden... ...helallerin izzet ve şerefine yönelmek... ...hatanın neresinden olursa olsun... ...dönüş yapabilmek... ...Resulullah'a hicrettir. Geliyordu... ...Hazit Ömer gidiyordu... ...diriliş için... Tabi olan bitenden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulunan Hazreti Hamza ve diğer sahabelerin haberi yoktu. Nuhayn Radiyallahu Anh olan biteni söyledikten sonra Hazreti Hamza'ya haber veriliyordu. Hazreti Hamza karşılayacaktı. Diyordu ki Ömer geliyorsa gelsin. Eğer iyi niyetle geliyorsa hoş geldi sefa getirdi. Başımızın tacı, kalbimizin süruru, kardeşimizdir. Yok kötü niyetle geldiyse... Resulullah'ın saçındaki tele dokundurmayız. Geliyordu Ömer, giriyordu. Hazreti Hamza aynı sözleri ona söylüyordu. Hazreti Ömer, hayır Ömer, Hamza, ben buraya sorun çıkarmak için değil, gönlümdeki sorunları gidermek için geldim. Sıkıntı için değil Ruhumun derinliklerindeki sıkıntının Devası için geldim Ey Hamza Ben buraya zarar vermek için değil Kendimi zarardan Kurtarmak için geldim diyordu da Allah Resulü gelecekti Kalkacaktı Hoş geldin ey Ömer Hoş geldin ey Ömer Hoş geldin Diyecekti Ve sarılacaktı Allah Resulü Ömer'e sımsıkı, sımsıcak sarılacaktı Ömer'e. Ömer eriyecekti taş gibi. Taş gibi Ömer eriyecekti su gibi olacaktı. Karın ateşi görüp erimesi gibi, suyu olması sonra da buharlaşması gibi. Allah Resulü'nün şefkatli kollarında eriyecekti. Elinden kıdıcı düşüyordu, dizüstü. Göre düşüyordu Ömer. Ya Resulallah... ...geldim diyordu. Geldim. Allah Resulü hoş geldin diyordu. Hazreti Ömer diyor ki... ...yıllar sonra... ...öyle bir sarıldı ki o anda ben bana... ...öyle bir sımsıcak sarıldı ki... ...bana o anda Resulullah... Hayatımda hissettiğim en büyük sıcaklığı o an, o dem hissettim ruhumun derinliklerinde ve o anda ruhumun tüm cüz iileri, vücudumun tüm hücreleri haykırmak istedikleri kelimeyi ve ben de haykırdım. Hiç tereddüt etmeden. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu Ve i̇şte diriliş böyleydi. İslam ilim, rahmet ve aşk medeniyetiydi. Ümidin ta kendisiydi. Zinacı, içkici, katil, zalim olan, adaletsiz olan bu kişiler. İslam ile bir anda zirveyi yaşıyorlardı. Öyle bir zirve yaşıyorlardı ki... Öyle bir zirve yaşıyorlardı ki... Şu Ömer'in... Şu koca Ömer'in hayat sayfalarından... Öyle sahneler var ki size aktarmak istediğim... Ama vaktimin yetmediği... Öyle sahneler var ki size aktarmak istediğim... Gayrimüslimler bile... Hatta ona zulmeden insanlar bile... Ondaki... Kalbindeki o İslam'ın verdiği merhamet ve adalet duygusu karşısında hürmet ile başlarını öneymişlerdi eğmişlerdi, saygı ile. Bu hali alıyordu, bu hali alacaktı. Allah Resulüne diyecekti ki ya Resulallah, biz haktayız, müşrikler batılda, lütfedin, meydana çıkalım, Kabe'ye çıkalım, aşkımız haykıralım ya Resulallah diyecekti. Resulallah Efendimiz kabul edince hep beraber atılacaklardı yola. Ebu Cehil görecekti ki, Hazreti Ömer geliyor yanında Resulullah ve diğer eshaf beraber. Ey Ömer, bu ne hal diyecekti teyzesinin oğlu Ebu Cehil. Hazreti Ömer Kabe'ye gelecek, yüzünde herkese dönecek, kendisini kiralayan, kendisini kiralık katil yapanlara seslenecekti. Hayıkıracaktı Hazreti Ömer. Eşhedü en la ilahe illallah diyecekti. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyecekti. Şahit olunuz diyecekti, şahit olunuz. Ben Müslüman oldum. Küfür yıkılacaktı. Belki küfür en büyük darbesini o anda alacaktı. Tuttukları kiralık katil aşk bir anda diriliyordu. İslam Ömerleri Hazreti Ömer olmaya çağırıyor. Ömerleri Hazreti Ömer olmaya davet ediyor. Hem de öyle ki son anına kadar yeter ki gelmek için gelsin, yeter ki olmak için, yeter ki bulmak için gelsin. Vaktim olsaydı da bir anda dirilen bu insanın nasıl bir değişim yaşadığını sadece değişikliğin isimle değil ya da kelime-i şahadeti telaffuzla değil de kelime-i şahadetin verdiği teskilik ile arınmak ile öyle bir hale getirecekti ki Allah Resulü'nün benden sonra peygamber gelmeyecek ama gelse Ömer gelir diyeceği halleri siz telaffuz edin siz tezahür edin lütfen ne hale gelmiş Öylese biz Bu haftaki gafletten kurtulur radyo sohbet programımızı burada bitirirken İslam'ın, Kur'an'daki o tatlı mesajının Aşk elçisi Efendimiz tarafından dillendirilen o sözüyle kapatayım Gel Gel Her neysen gel Binlerce, yüz binlerce kez yanlışa düşmüş olsan da Doğruya ermek için, kendini bulmak için, aşka uslat için gel. Kapı sonuna kadar açık, Azrail ile buluşman gerçekleşene kadar gel. Hayatında hiçbir insanın aklına gelmeyecek isyanlara düşsen de gel. İslamın ümitsizlik kapısı değil gel. Ta kendisi dürümidin gel. Allah seni çağırıyor rahmetine. Kulum diyor gel Ve sen de haykır Seni seviyorum Allah'ım Seni seviyorum Allah'ım Seni seviyorum Allah'ım Sana aşığım Allah'ım Söz de Bütün yanlışları terk ediyorum Söz Allah'ım de Bütün yanlışlara elveda Bütün yanlışlara elveda Geldim Allah'ım Semi'na ve da'na Iman ediyorum Allah'ım Amentu billah ya Rab Her şeyi kabul ediyorum ya Rab Kabul ediyorum Sana geliyorum Seni seviyorum Allah'ım Bundan sonra Dünya sahnesi Bundan sonra Ömür sayfalarım isyanlarıma değil Aşkıma sahne olacak Aşkıma şahit olacak Söz Allah'ım Söz Allah'ım Wielahidawicz, Allah'ım Bu ilahi davetçe Nefs mekisinden Gönül Medine'sine Hicret edebilenler Sizlere Sizlere Selam olsun. Sizlere selam olsun. <Gülüyor> Będzie no. eee 18 Mart 2007 Pazar günkü Gafletten Kurtuluş Radyo Sohbet programımızı burada bitirirken bu hafta hediye edeceğimiz kitabımız Furkan Yayın Evinden Dini Bilgiler Abdullah Hoca Efendi'nin yazmış olduğu eee Dini Bilgiler isimli güzel bir kitap olacak. İçinde kısa bir ilmihal bilgileri var. Çok hoş bir kitap. Aryan 5 kardeşimiz onu hediye edeceğiz. Her birine birer tane. Bir de radyodur şu ana kadar yaptığımız sohbetlerden seçtiklerimiz var. Bununla beraber Turanlar Dijital'den sadece bu hediye kazananlar değil sevgili dinleyiciler. Haftanın 7 günü 24 saat Turanlar Dijital'den istediğiniz zaman radyodaki sohbetlerimizin CD'sini ücretsiz temin edebilirsiniz orayı arayarak. Bununla beraber bize her türlü eleştiri için, tavsiye için, vesaire bilgiler için herhangi bir şekilde ulaşmak için www.ozalfm.net internet sitemizden ulaşabilirsiniz, postamız, fax adresimizle ulaşabileceğiniz gibi www.adınansensoy.com.tr.tc web sistemden de şu ana kadar yaptığım sohbetleri dinleyebilir, videoları izleyebilir, mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bu haftaki ayet Taha Suresi'nin 6. ayet efendim. Taha Suresi'nin 6. ayetinin mealini okuyan kardeşlerimiz kazanıyor. Haftaya da umre hediye etmeye başlayacağız inşallah kardeşlerimizle beraber. Duvarınızdasınız efendim. Lütfen duanızı alın bizi. Ümmet adına... Ümmetin yeniden mi kendine gelişi bir dirilişi adına bugün Çanakkale'deki şehitlerimizi anarken ilim, rahmet ve aşk medeniyeti İslam ile başlayan ve kıyamete kadar sürecek tüm şehitlerimizi hayrı bir sevgi ve saygıyla analım. Geçmişini unut ki geleceğin olsun diyenler. Geleceğin aydınlığı geçmişten alınan ışıkla olur. Bunu da unutmamalıdırlar. Sevgili dostlar, Allah'a emanet olunuz. Çarşamba günü görüşmek üzere.